İslam'dan Hayata Ölçüler Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, sevgili dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler Programında bir kere daha birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla bu programı icra etmekteyiz. İslamdan hayata ölçüleri konuşuyoruz. Amentüden yola çıktık. Allah'a iman ve hayatımız üzerine konuştuk. Ardından kitaplara iman. Kur'an ve hayatımız üzerine Sohbetimize devam ediyoruz Moterem Hocam Nurettin Yıldız Hocam Dediler ki Yani Kur'an'ı genel manada Konuştuk Üzerinde tabii ki çok konuşulabilir O bir derya Ve çok çok hep konuşmamız Lazım Kur'an'ı Ama gelin dedi Bir zoom yapalım Bir e, Konuya daha yakından bakalım Hangi konuya? Kevs suresine yakından bakalım dedi. resul Ekrem Efendimiz'in Cuma günleri namazdan önce Kevs suresinin okunmasına dair tavsiyeleri olduğu rivayetleri var. Ee, neden okunmalı? Yani Resul-i Ekrem Efendimiz neden Kevs suresinin böyle haftada bir kere işte Cuma gibi bir önemli günde ...Müslümanın yeniden gündemine girmesini arzu etmiş, tavsiye etmiş, gerekli görmüş olabilir. Ona bakalım dedi. Evet, işte bugün Kur'an'dan bir sureye, belki o sure içerisindeki belli konulara... ...biraz yakından bakmış olacağız Muhterem Hocam'la birlikte. Kehf Suresi 110 ayetten oluşuyor. Mekki bir sure ee, Bilmiyorum belki bazı Ayetleri daha farklı Olabilir ee, İçerisinde e, Bazı kıssalar var Bizim ashabı kehf dediğimiz e, Kehf ashabı Türkiye'de işte Bazı yerlerde e, Olduğu rivayetleri Bulunan Tarsus gibi Ya da Afşin gibi e, Yerlerde olduğu rivayetleri Bulunan Ashab-ı Kehf'in kıssasının Bulunduğu bir sure Ama Kehf suresinde sadece Ashab-ı Kehf kıssası da bulunuyor Başka kıssalar da var Mesela Hazreti Adem'in yaratılışı Oradaki Şeytanın Tavrı üzerine Yani daha başka kıssalar da var O kıssalar içerisinde Kur'an'ın <gülüyor> Ee, müminlere yönelik insanlara yönelik Hem çok önemli Psikolojik değerlendirmeleri var Hem ikazları var Tavsiyeleri var Bir mümin hayatının Hem zihin dünyasında Hem yaşama modelinde Olmasını gerekli gördüğü Çerçeveler var Onları konuşacağız Muhterem hocam Teklifi o getirdiği için Ona ben şöyle bir soruyla Başlayalım istiyorum hocam Hoş geldiniz. Öncelikle hoş, bulduk, hoş geldiniz hocam. demeden bunca konuştuk. Hoş geldiniz. Yani neler sizin dikkatinizi çekiyor? Kehf suresinde kısa o kısa da mı yoksa Hazreti Adem ve şeytanın o ilk şeyinde mi? Ne bileyim bir iki bağ sahibi insan var. Onların bir takım ...davranışları var onun üzerinde mi? Şöyle bir başlayalım istersen. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> hoş buldum madem hoş geldiniz dediniz. <gülüyor> hoş geldiniz. <gülüyor> ee, şimdi... ...Kur'an-ı Azimuşşan'ın... ...bir ayeti tamamıdır. Tamamı da o bir ayette özellikler evet, zaten. Evet. Dolayısıyla... ...A bölümü, B bölümü, bir ansiklopedi gibi... F evet. harfindeki filan bölüm şeklinde bakılması abes bir şeydir. Doğrudur evet Ama e, ehli tarafından incelendiğinde e, Kehf suresinde Diğer Kur'an-ı Kerim'in diğer e, bölümlerinde zikredilmeyip sadece burada zikredilen dört konu var Evet Bir ashabı Kehf konusu Hızır ile ilgili İki Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselam evet, konusu onları üçüncüsü zülkarneyn, zülkarneyn konusu var evet ve dördüncüsü de mal fitnesine karşı mağlup olmuş insan konusu evet bu dördüncü konun bir miktar başka yerlerde de var ama burada canlı bir örnekle var evet, evet. dolayısıyla kef suresi bütün onlarca ayeti içerisinde belki elliye yakın mesele ihtiva ediyor ama Allah-u Teala'nın kudreti başka surelerde de anlatılıyor Burada bu dört farklı şey var Buradan önce isterseniz üstadım Bir hakikati hatırlamamız lazım Kur'an-ı Kerim bütünüyle muhteşem Her zaman her yerde okunur okunması gereken bir kitap Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Bazı ayetleri bazı zamanlara daraltmış onu Mesela Bakara ettim. suresinin son iki ayetini evet. Yatarken okuyana yeter diyor evet, evet Yani gün kapanışını Bakara suresinin son iki ayetiyle yapın diyor, diyor evet. Mesela bakıyoruz ki Bakara suresinin bütünü ve Ali Emran suresinin bütününü Bir Müslümanın taşındığı bir evde bir defa okumasını istiyor Evet Yani biz ev taşınınca kurban kesiyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresi okuyun orada diyor Evet Şimdi bu tip mesela e, nazara karşı ve benzeri e, insanın fiziksel olarak tutamayacağı sıkıntılara karşı Felaknaz suresini okuyun diyor, okuyunuz yani. diyor. Bakıyoruz mesela gece kılınan iki rekatlı nafile namazlarda kafirun ve İhlas, ve İhlas suresini zammı süre olarak okuyun diyor. Müslim'deki bir hadiste de ki Müslim kelimesi Kur'an'dan sonra en sağlam bilgi anlamına geliyor. Kehf suresinin İlk 10 ayetinin okunmasını emrediyor evet. Kim Kehf suresinin ilk 10 ayetini ezberlerse işte ona Deccal'dan korunma garantisi veriyor Kehf suresi ve Deccal bağlantı çıktı bu arada Evet Şimdi bir mümin olarak biz bunu ele almak zorundayız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesadüfen bir şey söylemez Amin Amin. Seçim konuşması yapmıyor amin, Yani amin. vatandaşlarını ikna etmek için amin. Hakkı evet. ve hakikati yüzde yüz söylüyor Dolayısıyla suresi ile Deccal bağlantısı kurdu Şimdi Deccal'a girmeden O zaman Deccal'ı da he, anlamak lazım Müslim hadisi düzeyinde Sahih olmayan ama yine sahih olan Başka hadislerde de Kef suresinin Tamamının okunmasını evet. Ve cuma günü okunmasını emrediyor evet. Cuma günü Ne zamandır Perşembe günü akşam namazı kılındığından Cuma günün akşamı kılınana kadar 24 saatlik zaman dilimine Cuma, cuma diyoruz günü, biz evet. Bu cuma dilimi içerisinde kef suresi okunsun istiyor evet. Ve vaatleri var Ona şöyle şöyle sevaplar var diyor. Şimdi Burada net bir şekilde şunu anlıyoruz Sevgili peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin kef suresinin Okunmasını tavsiye ettiği bir hakikat bunu Cuma'ya daralttığı o da bir hakikat. Çok daha kat iyi bir hakikat. İlk on ayetin üzerinde duruyor. Evet. İlk on ayetine vurgulama yapıyor ve bunu ezberlemekten söz ediyor. Bazı alimler e, ilk on ayeti Cuma günü okunmuş olsa e, bu bütününe dair fazilette yakalanmış olur evet. diye teşvik ediyorlar. Dolayısıyla biz de Bizi dinleyenlere bari 10 ayeti Hiç cuma olmaz. günü okuyalım evet. diyelim. Hatta e, her hafta bir ayeti ezberlense, 10 hafta sonra on ayeti ezberlenir. Evet. E, namazlarda da zammüsürü olarak okuduk mu bunu? Biz Teala cuma günü kendiliğinden okunmuş, okunmuş olur. Oldu, zaten. Evet. Böylece bir sünnetin biraz sonuna temas edeceğimiz, ee, bizim açımızdan çok büyük hikmetleri olan bir insan olarak, mümin insan olarak bize döndüğünde bu sünnet, büyük hikmetler barındıran bir sünneti de yaşamış oluruz. Böylece de başta buyurduğunuz gibi i̇şte. hani e, Kur'an'a iman, kitaplara imandan söz ediyoruz. Bunu mücerret elle tutulur bir konuya da indirgemiş olalım. Zaten evet. hep böyle Kur'an'a iman söz konusu. Çocukluktan evet. beri Kur'an'a iman ediyoruz diyoruz ama pratiğe bunu Hani Allah Teala'nın işte içkiye verdiği ceza, işte Kur'an'da filan hükmünü bari uygulayamıyorsa hiç olmasın Cuma günü Kef suresini okuma emrini uygulayalım. Evet. Di diyelim. Şimdi tabi idrak boyutu da belki şimdi Resulullah Efendimiz yani Salallahu Aleyhi ve Sellem okuyun dediğinde, Arapça biliyor insanlar. Araplara söylüyor bunu. Ve o ilk 10 ayeti ya da Kehf suresinin bütünü okunduğunda içinde ne var? Değil mi? Bunu anlamış oluyor insanlar. Şimdi bizim zamanımızda sadece okumaktan ibaret kalabiliyor. Değil mi? Yani metni okumaktan ibaret kalabiliyor. Metni okumaktan ibaret kalsa bile bir defa bu ibadet. Muhakkak. Artı evet. şimdi mesela bu dersimizi dinleyen birisi. Beş kelimeyle biz özetledik bunu. Bir. ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...bunu okumayı emir buyurdular... ...bitti... 2 evet. ...burada Kehf suresinde Kehf olayı var... Evet. ...Allah bunu her cuma bize hatırlatmak istiyor... Evet. ...üç... ...bu burada mal ve çocuk fitnesi özellikle söz ediliyor... ...her hafta bunu bir hatırlatmak istiyor sallallahu aleyhi ve sellem... ...dört... ...bu Musa aleyhisselamın imtihan edildiği bir konu var burada... ...büyük konuşmak, çok biliyorum demenin riski var... ...ilim fitnesi diye bir fitne var... Bu hatırlatılmış oluyor. Yecüc, mevcutle ile uğraşan Zülkarneyn olayı, olayı var. Evet. Yani bunları beş başlık olarak bildiği zaman bir Müslüman. Evet. E Kehf suresinin tefsirini okuması gerekmiyor. Okudukça Kehf suresi dedikçe bunlar aklına gelecek evet, zaten. Evet. Büyük ihtimalle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. Efendimiz e, bu maddelerin her hafta müminde tazelenmesini istiyor. Özellikle mal fitnesi. Evet. Özellikle bilgi fitnesi inşallah biraz sonra değineceğiz ve özellikle o devlet siyaset diye isimlendirebileceğimiz olgunun insanlar üzerindeki etkisi. Bütün bunları derleyip toparladığımızda Kehf suresi bir muska ayeti gibi yani okuyorsun çocuk hastalanmıyor şeklinde değil... Okuyorsun dünya fitnesine karşı Allah evet, seni ikaz etmiş. Oluyor. haftalık bir haftalık takviye. Bir takviye içinde. Yani e, ben kendimden söylüyorum doğrudur diye bir iddiam yok. Kıyamet günü allah Teala kuluna e, Kehf suresini biliyordun sen aldanmasaydın çoluk çocuğuna. <gülüyor> der gibi. mi? diye de bir e, endişe e, geçiyor yani. içimden. Burada Kehf suresi demek bir din fitnesi. Yani dinimizin elimizden kaçması fitnesini bize hatırlatıyor. İki, mal ve çocuk fitnesini bize hatırlatıyor. Üç, bilgi fitnesini hatırlatıyor. Bilme fitnesini. Bu bilme Musa Aleyhisselam'ın karşılaştığı e, Hızır dediğimiz zatla ilgili de olabilir. Artı, e, Deccal'la ilgili fitne konusu da olabilir. Çünkü Deccal çok şey bilerek gelecek. Hocam isterseniz bu Deccal yani o resul Ekrem Efendimiz'in hadisinden de yola çıkarak yani Kehf Suresi Deccal'a karşı bir donanım kazandırıyor insana. Nasıl bir şey ki bu Deccal? Belki bu Ashab-ı Kehf'le de bağlantısı var değil mi? Yani o Kehf Ashabı yani o genç kitle toplumun bir yaşadığı fitneden kaçıyor. Yani kendisine yönelik baskıdan, Devlet baskısından Devlet kaçıyor. baskısından kaçıyor. Devlet baskısının Belki deccalleşmesi Söz konusu. Yani bazen Mal deccalleşiyor. Bazen işte başka bir takım Tağut'un organları Deccalleşiyor. Nasıl Bir şey yani. Şimdi Deccal hakkında. fiten hadisleriyle Bağlantılı değil, değil mi bu deccal Hadisesi? Şimdi deccal ee, büyük bir hakikat var Ashab-ı kiram Şöyle arkamı dönersem Yanımda olabilir Diye ha, değil, hissedecek evet. kadar Deccal olgusuyla karşılaşmışlar evet. Yani bilgi onları Bu kadar Deccal'e yakınız hissettirmiş evet. Böyle bir vaka olarak gündemlerinde Yani deccal. Deccal'ı e, İleride kıyamete yakın e, Ortaya çıkacak Bir fitne gibi görmemişler Kendilerinden çok uzakta bu da gösteriyor ki Deccal evet kıyamet fitnelerinden bir fitne ama bugün çıkabilir. Evet. Bugün çıkmış olabilir. Akşam çıkacak olabilir. Deccal müminin çünkü kıyameti de çok yakın. Değil mi? İktarebetüs sağ gibi. Kıyamet yakın. Bu kıyametin kendisi değil, kıyametten önce çıkacak evet, bir şey. Evet. Dolayısıyla kıyamete 500 sene de varsa bu bugün çıkabilir. Evet. 2 bu birinci hakikat. Yani ashab-ı kiram evet. örneğimiz, önderimiz e, şahsiyetler olarak olayı böyle görmüşler. Evet. Yani Medine'de bir köşeyi dönsem karşıma deccal çıkabilir diye düşünüyordum diyor sahabi mesela. Evet. Bu çok önemli bir evet. tespit. E, biz de ashab-ı kiramın inandığına inanan kimseler olarak bir deccal olgusunu 24 saat ensemizde hissetmemiz lazım. İki, deccalı ...tüylü, kaşları kalın... ...tırnakları uzun... ...böyle o korku filmlerindeki... ...şansiyetler gibi... ...canavar, yani canavar evet. gibi bir insan tipi böyle... 70 tane tırnağı var filan... ...böyle algılamanın bir gereği de yok... ...çünkü deccal hakkında... ...belli ipuçları veriyor... ...hadis-i şerifler... ...sayı hadislerde de deccal hakkında... nispi bilgiler var... ...ama resmen adı soyadı... ...TC kimlik numarası filan verilmiyor... <gülüyor> Yani buyurduğunuz gibi Deccal başka bir nesnenin içinden de bize çıkabilir. Yani internet Deccal olabilir mesela. Evet. Mesela yani. Evet, evet. Veyahut da işte bir uzay aracından bizi etki altına alacak bir şey olabilir. Deccal bir sistemin adı olabilir. Şimdi bir kardeşimiz bir gün dedi ki ya bu Amerika Deccal olabilir mi dedi. Zannetmiyorum dedi. Ya Dedecal'ın <gülüyor> bütün vasıfları var bunda dedi. <gülüyor> var ama dedim bu dedim IMF ile parayla marayla çökecek bir şey. Dedecal evet. öyle çökecek biri değil. Evet. Yani bu Amerika'nın parasını kıstın mı helak olup gidecek. Yani iki <gülüyor> tane çocuğun attığı taşa tutunamayan bir çocuk. Çocuktan daha zayıf bir güç bu. Evet. Dedecal insan gücüyle halt edilemeyecek ez, ezilemeyecek bir ağır e, otorite dolayısıyla biz e, Müslüman olarak Deccal olgusunu yanı başımızda hissedecek kadar ciddiye alacağız. Allahu Teala'nın yardımı olmadığı takdirde yalnız başımıza Deccal'ın bizi perişan edeceğini de kesinlikle bileceğiz. Dolayısıyla işte Kehf suresindeki hakikatte olduğu gibi biz allah Teala ile beraberliğimizi ki nasıl sağlanıyorsa böyle zikirle, tefekkürle, cihatla, ibadetle, salih amelle ne ile sağlıyorsak allah Teala ile beraberliğimizi artı cemaat beraberliğimiz. Evet. Çünkü deccala karşı en büyük koz e, cemaat içinde olmaktır. Evet. Cemaat olgusu yani cami cemaatini kastetmiyorum. Mümin kitle olarak beraber olmaktır. ...şeytan da sırf bu yüzden... ...deccalın işini kolaylaştırmak için... ...hep cemaati dağıtan... ...mini cemaatler... Evet. ...kişinin otoritesine bağlı olarak yaşayan... E, ...cemaatçikler... E, evet. ...üretmeye çalışıyor... ...dolayısıyla biz mümin olarak... ...deccal fitnesine karşı... ...teyakkuzda olmamız... ...artı bir kale içinde durur gibi... ...cemaatle beraber... ...ailece bir cemaat ortamında... ...oluyor... Evet. ...bulunmamız gerekmekte... ...burada... E, deccala karşı üçüncü madem sordunuz konuşmamız gereken şey e, gaybi konularda yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın ileride olacağını e, beyan buyurdukları şeyler hakkında budur diye kat'i tespit yanlıştır. Evet. Her ne? şu, müşahhaslaştırmak. müşahhaslaştırmak. Neden? Yani Amerika mı yok ya da falanca kişi mi? Bir şahısı hı hı. işte Mehdi meselesinde de vardır. Aynı, aynısı değil, evet. Deccal meselesinde vardır. Bunları eğer müşahhaslaştırırsak yani budur dersek bu kanaati bizim şahsi kanaatimiz olarak ortaya koymuş oluyoruz. Yanılma payımız çok yüksek. Evet. İki, belki 500 sene daha Müslümanların takvaya ve Allah'a yakınlığını sağlayacak olan bir ürkütmeyi bir gelecekteki tehlike uyarısını biz yakına indirgeyerek rahatlama sağlıyoruz. Bu da şeytanın avantajını evet, oluyor. Evet. Yani bu e, tıpkı ne gibi cehennemin sıcaklığı aslında şu kadardır. Şu tür egzersizlerle cehennemde yanmaz insan diye bir teori üretildiğini düşünün. Evet. Bu sembolik de olsa e, Müslümanların cehennem korkusunu ...azaltır. Dolayısıyla evet. böyle bir söz çirkindir, abestir. Cehennem evet. ateşini dünyanın santigratlarıyla falan ölçmek caiz değildir. Evet, evet. Nedir ki dünyadaki santikratta onunla e, cehennem ateşini ölçeceğim diye düşünmek evet. gerekir. Deccal konusunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salı günü bekleyin demedi. Evet. Benden 250 sene sonra gelecek demedi. Genel bir uyarı yaptı. Bunu genel düzeyinde tutmak lazım. Evet. ...filanca çok zulmetti... ...herhalde Deccal'dır... ...Deccalımsı diyebiliriz... ...yani evet. Deccal bir kötülük logosu... ...evet, var. evet, evet... Ee, ...bizim yaşlılarımız Karadeniz'de... E, ...1910'lardan sonraki o... ...Rus sıldırılarında... E, ...en kötü insan olarak... ...Rusları gördüler... ...ta perişan ettiler... Ta ...Mısır tarlalarını vurdu, yıktıkları için... ...daha ondan kötüsü olmaz... Bir ...birisini kötüleyecekleri zaman... İki simgeyle yaşlar dikkat ediyorum kötülüyorlar. Urus diyorlar. Ha, Urus, diyorlar. Urus diyorlar. Ha. Bir de domuz diyorlar. Evet. Çünkü domuz tarlaları perişan <gülüyor> ediyor. Rus da gelip bütün ambarları boşaltmış. götürmüş. Evet. Çünkü daha kötü olamaz bir insan anlam evet. Ama şimdiki nesil onu bilmiyor. Çünkü Rusya'nın gelip tarlalarını işgal ettiğini, yollarını perişan ettiğini görmemiş. Bizim e, Deccal'ın... Sı bir olay diye yorumlamamız mümkün Deccal'ın milyonda biri belki bir şey evet, evet. Ama şu deccaldır diye e, Müşahhas bir kişiye indirgemenin Hem akide açısından sakıncası var bir iddia bu evet. Hem de deccal'ın e, oluşturacağı Deccal'dan ümmetin faydalanacağı ...Allah'a yakınlaşmış... ...o ürkütü öbür taraftan... Deccal, evet. ...buradan Allah'a doğru Deccaldan, koşturuyor e, korunma e, hassasiyetiyle... Evet. ...çok güzel Allah razı olsun... ...hassasiyetimizi öldürüyor bu tip evet, şeyler... Evet. ...çok kötü e, örnekler var tarihte... ...filanca... ...deccal filanca da Mehdi... ...hemen çıkı veriyor. Evet. ...halbuki bütün bu olay bakıyorsun... ...işte 50 kilometre karelik bir alanda olmuş... ...orada evet. bir köy basılmış... ...o köyü basan deccallaştırılmış... ...sonra oraya yardım götüren... ...mehdileştirilmiş... Evrensel düşündüğün zaman Afrika'nın Libya'sındaki bir olay e, Mehdileşmek için çok küçük bir yer. Evet. Deccallık evet. için de çok küçük bir yer. Evet. E, bu tespitlerden... Bu bir şey daha hocam. Belki yani Deccal konusunu e, konuşuyoruz. Yani Kehf suresiyle bağlantılı olarak aslında mesela Kehf suresini okumak Deccala karşı donanım için insana fizik bir ...güç kazandırmıyor. Yani bizim pazullarımızı evet. güçlendirmiyor. İspanak değil. Ee, yani öyle bir şey değil yani. Ne sağlıyor Keyif Suresi? Bir mesela kalbi donanım sağlıyor. Bir şahsiyet donanımını sağlıyor değil mi? Yani e, Keyif Suresini okumanın... E, ...deccalla e, karşı karşıya gelişte... ...ona karşı dirençte... ...o şahsiyet donanımı açısından... E, e zaten var. hocam bizim... Evet. İnsan olarak bedenimiz bir kılıç darbesi kadar, bir kurşun kadar evet, bedenimiz evet. var bizim. Ama kurşun yerken ki göğüs geriştir fark. Evet. Müminin farkı budur. Evet. Kafirle mümin insan arasında, mesela mümin çelik göğüslü değil, kurşun gelince isabet etmiyor. Evet. Mümin de aynı zayıf bedeni taşıyor ama şehadete koşan hamzalar, ammarlar, e, o Allah için ölürken yaşamak kadar zevk alan insanlar kef suresi mantığıyla bunu kazandılar evet. Dolayısıyla bizim iç donanımımızı evet, evet. Allah'a yakınlık Ölümden korkmamak evet. Cennet umuduyla donanmak evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde olmak evet. Şeriatının hizmetinde olmak e Kur'an bütünüyle bunu bize verecek evet. zaten Kur'an yani dükkana asınca bir tane poşet içerisinde müşteri çoğaltan bir tılsım kitabı değil Evet belki şu da hocam. Yani Deccalı hemen şahıslaştırmaktan kaçınmak gerektiğini ifade ettiniz. Mehdi'yi de aynı tarzda yani Resulullah Resul Efendimizin geleceğe ilişkin e, verdiği bilgiler, haberlerde buna belki itina etmek gerektiğini. Şöyle diyorum. Yani Deccal'ın boyutları olabilir. Değil mi? Yani deccalın boyutlarını hissetmek yani bu deccal vasıflarından bir vasıftır demek ve ona karşı e, şahsiyet donanımına yönelmek. Yani mesela şimdi hocam burada çok önemli bir bilgi var. İlim Kehf suresi ilimle ilgili bir boyut açıyor dedik ya e, ona da değineceğiz inşallah. Şimdi hocam deccal mesela gökten yağmur yağmasını sağlayacak. İlginç yani. Evet. Yani çok ürkütücü şeyler bunlar dolayısıyla belki de mesela yağmurun vakti geldi o bulutu çekecek insanların üzerine yağmur verecek işte sağ elinde cennet sol elinde cehennem gösterecek işte vurdu ölecek şunu diriltiyorum diyecek yani bizim alışıla gelmiş yapabilirlik sınırlarımızı milyonlarca kere aşacak birisi kendi e, müessiriyetini sağlamak için. Bütünü evet. Allah'a ait kudretin onda da olduğunu evham ettirecek şeyler. Evet. Çok önemli. Evet, evet. Ya zaten bu deccal bir fitne. Ya ben de diriltir öldürürüm diyor. Değil mi? Ee, mesela, çok, şimdi şöyle söyleyelim. Nemrut. Bana. Yani anlaşılsın diye izah evet. edelim. Ee, dinleyicilerimiz de bizi bu konuda mazur görsünler. Yani deccal ...meleklerin cehenneme atmak için beklediği bir tutuklu da o arada kaçıp dünyaya geliyor. Dünyada da bu tip yaramazlıkları yapıyor. 20 yıl sonra da melekler onu tekrar yakalayıp götürüyorlar. Böyle biri değil. Evet. Şeytan da böyle biri değil. Evet. Deccal da böyle biri olmayacak. Bizzat Allah'ın... ...ahir zamanda kaypak imanla köklü iman sahiplerinin ayrılması için göndereceği bir fitnedir. Evet, fitne. Bunu gönderen Allah'tır. Evet. Ona gökten yağmur indirecek güç veren de izolasyonun Allah'tır. böyle bir aldatıcılığını veren de Allah'tır evet, zaten. Evet. Yani kendiliğinden yapmıyor bunu. Evet. Ona bu e, ürkütücü gücü veren Allah. Dolayısıyla biz Deccal sözü yaparken ...Rabbimizin önümüze çıkaracağı... ...bir imtihan olarak bunu algılayacağız. Evet. Tıpkı... ...Hazreti Ammar'ın karşısına... ...Ebu Cehil'i çıkardı Allah... Yani yenilmez bir güç gibi. Yani. Yenilmez gibi ama o günkü sağlam imanlılar evet. gökü buraya indirsen Allah'tır bunun aslı. Evet. Sen değilsin dediği zaman kazanacaklar. Evet. Zayıf imanlılar da vay be bir mesajla bulutlar indi aşağı diyecek. Evet kafası karışacak. Yani şimdi e, la bir ve la temsil diyelim. Yani bir maaşa imanından akidesinden tavize hazır olan insanlar düşünün. Evet, Deccal'ı görecekler Deccal'ın elinde servetler yağıyor Evet Sadece sana verdim demesiyle Bir köyü sana veriyor Evet Bir yıllık değil bir ömürlük erzağını veriyor e Böyle bir adamın peşinden gitmemek peşine için Peşine düş yani Peşine gitmemek için Kehf suresinin damarlarında kan gibi dolaşması lazım evet, senin. evet Ve bunu da senede 52 defa Her cuma günü bir kere anons ettirdin mi kalbine evet ara yedi gün içinde bir daha çıksa bile Allah seni korur sen hazırsın Yeniden çünkü. kuşanabilirsin Kevs yani, suresini Yani gribe bile hazırlıklı olmak gerekiyor Böyle Ruhumuzu grip değil Yani bir taunla Helak edecek güçlü olan Deccala karşı Çok çok çok daha hazırlıklı Bir hayat Hayır. yaşamamız gerekiyor Evet hocam yani Kevs suresinin misyonu onun misyonundan diyelim müsaade ederseniz Misyonundan, Misyonu de. ha, misyonundan e, Bahsettik Yani e, Deccale karşı bir donanım Sağlayacak Muhtevaya giremedik henüz e, Ama bu surenin Çok hayati bir sure olduğunu Aslında her Kur'an ayeti gibi Olduğunu e, gördük Yani evet. bir kısa Ara verelim ondan evet. sonra Muhtevaya e, girelim Diyorum bu arada da e, izleyici, dinleyicilerimiz ilk 10 ayeti da, okusunlar Hani <gülüyor> hemen Mustafa alsınlar ilk 10 ayeti ezberlemeye başlasınlar evet, Derecesinde Allah razı olsun çok evet. önemli bir hatırlatma Kısa bir aradan sonra Beraberiz değerli dinleyiciler